]ümanın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. E Esselatu e vesselamu aleyha Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bari. Evet kardeşler. Esma Lüfsane dersinde bu hafta göreceğimiz isim Essemiyo. Essemiyo. işiten, işitici demek. Essemiyo. Göreceğimiz 81. İs isim. Evet. Semiya ismi Kur'an-ı Kerim'de 45 kez geçmekte. İşitici manasında. Onlardan birkaç tanesi mesela Mücadele Suresi 1. Ayet Allah sizin ikinizin karşılıklı konuşmanızı işitir. Allah muhakkak ki işiticidir, görücüdür. Semiya'dır, basirdir. Bu ayette iki tane isim Semiyo ve basir bir arada zikredilmiş. Ayetlerin içeriğiyle sonunda kullanılan Esma-ül uyar demiştik. Allah sizin ikinizin konuşmanızı işitir dedi. Devamında da o nedir? Semiyo der, Hem işiticidir, çok iyi işitici. hem de görücüdür, çok iyi görücü. Makara suresinde bir başka ayet, bu Semiyo isminin, Es-Semiyo isminin geçtiği رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam Kabe-i Muazzama'yı yaparken, inşa ederken bu dua yapıyorlar. Diyorlar ki, ey Rabbimiz bizden kabul et. اِنَّكَ اَنْتَ ol الْعَل۪يمُ Şüphesiz ki sen o işitici olan ve bilensin. Alimsin. Bir başka ayet, Sebe Suresi, 50. ayet. Ve inihtedeytu, fəbimayuhi illeği Rabbi. Şayet ben hidayet bulmuşsam, doğru yola ulaşmışsam, o Rabbin bana vahyettiği şey sebebidir. Yani kan sebebidir. İnnehu <gülüyor> semi on garib. Şüphesiz ki o işitendir, yakındır, garib, çok yakındır. Evet, sözlük manası dilimizde de kullandığımız şekilde, lisan olarak da, da geliyor aynı şekilde. Semi'a yesme'u sem'un kelimesi işitmek demek. Duymak demek. Sese vakıf olmak. Sesi anlamak. Sesten haberdar olmak demek. İşitmek diye kayıtlayamıyoruz. Çünkü kulağı olmadığı halde işiten varlıklar da var. ses çözüyor. Yeter ki bir seslenme. Bir ses olsun. Onu anlayan, <gülüyor> kavrayan efendim kulağı bunu hisseden veya algılayan Kimse Semiyo'dur, iştendir. Sami, işiten, Semiyo çok iyi işten, en iyi işten manası. Mübalağal isim faildir bu Semiyo. Yani çok iyi işten, en iyi işten manada ana gelir. <gülüyor> İmam Zeccac, Rahimullah da tefsirül Esma isimli kitabında Arapların sözlerinde Semiyo fiili icabet etti. Yani karşılık verdi manasına da gelmektedir der. Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği var. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz Arapçanın en mükemmel kullanıldığı kitaptır. Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde onunla bir boy oluşmaya çalışan dili iyi bilen şairler boy oluşturmamışlardır. Allahu Teala meydan okumuştur. Onun benzeri bir kitap getirsinler. getirememişlerdir. Herkese onun benzeri 10 on sure getirsinler. getirememişlerdir. 5 sure getirsinler. Bir sure getirsinler, getiremezler, getiremezler. Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyin Rabbi sahibi olduğu gibi dilin de sahibi. En mükemmel Arapça, Kur'an-ı Kerimle yaşar hala Hazret aramızda. Yani İmam Zeccac-ı Mudak ifadesinde ispat söylüyorum bunu. Arapların sözünde semia, yesma fiili, izabet etti, karşılık verdi manasına da gelir diyor. Yerinde bir tespit, Onunla ilgili birkaç tane örnek var Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde, ondan aktaracağız. Peki bu semi ayes maden semiy on esmiya ismi faile esmaülüssunasi'nin Allah hakkındaki anlamı nedir? Bir paragraf, tek bir cümle şeklinde paragraf iyi anlaşılması gerekiyor. Ki bu cümlede, ehli sünnet ve cemaat insanların isim ve sıfat tevhidinin özü anlatılıyor bir cümlede. Semiya Esma olan Semi'o ismi Allahu Teala için hiçbir tahrife uğratmaksızın, bozmaksızın yani. Ta'til edip içini boşaltmaksızın, teşbih edip birilerine bir şeylere, yine benzetmeksizin ve keyfiyetine, nasılına, niceliğine kafa yormaksızın onun celaline ve izzetine layık bir işitme sıfatına sahip oluşuna inanmaktır. Essemi'o ismi Allahu Teala hakkında onun celaline ve izzetine yakışır özelliklerle işitici olduğuna inanmaktır. İşiticidir. Ama nasıl işiticidir? Tahrif etmeksizin, tatil etmeksizin, teşbih etmeksizin, teklif etmeksizin. Bunların hepsinin ayrı ayrı manaları var. Aslında hepsi kelimeyi veya manasını bozmak demek. Ama kimisi tahrif dediğimiz şekil değiştirir. Kimisi iptal ederek, tatil iptal ederek, kimisi benzeterek, mahlukunkine benzeterek, kimisi de tekiyif yani keyfiyetini nasıl nicelini mahiyetini öğrenmeye çalışmaksızın sorgulamaksızın ne demek bu? Ulaşmak gerekiyor herhalde. Biz ehli sünnetiz diyen yani Şia değiliz diyen insanların içerisinde, grupların, tayfelerin içerisinde Allahu Teala'nın isimlerini mahlukunkine benzer korkusuyla iptal eden gruplar, taifeler var. Mahlûkunı benzetmemek için yapıyorlar. Mesela bu semîa ne manaya geliyor. İşitti. Evet, evet. Bir insan için sözü işitti demek istediğimiz zaman bu fiili kullanırız. Allahu Teala da kendisi için ve Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem için Allahu Teala için işitti kelimesini bununla ifade ediyor. Dolayısıyla es-Semîu işitici, işiten, en iyi işten, çok iyi işten manasına gelir bu kelimeyi bu şekilde anlarken insanlar diyorlar ki bir dakika işiten işitici deyince bir sonraki isimde elbeyasir yani görücü gören besar görmek demek görüş demek besar elbeyasir en iyi gören yani basireti kuvvetli görmesi kuvvetli manasına geliyor şimdi diyor ki bazı fırkalar hatta maalesef çoğu fırkalar Allahu Teala şimdi semiy, işitici işiten vasir, görücü, gören şeklinde anlarsak bu sefer insanların algılarında, akıllarında, kalplerinde insan gibi görüyor. Veya melek gibi görüyor. Veya diğer varlıklar gibi Yaratım görüyor. Görüyor. Algısı olur. Dolayısıyla Allahu Teala'yı Semih isminde veya vasir isminde mahluka benzetir. O yüzden Allahu Teala le ise kemislihi şeyun diyor. Yani onun misli benzeri bir şey yoktur diyor. O zaman bu bildiğimiz manada işitici değildir işittirendir diyorlar mesela. Ne yaptılar şimdi Allahu Teala'nın esmi-i tahrip ettiler. Anlamı değiştirdiler. Yani musmi oldu. İşittiriciye dönüştü manası. Basir görücü, gördüren insanların veya varlıkların görmesini sağlayan manasındadır dediler. Mubsira dönüştür. İtikadi fırkaların bir kısmı bu esma-ül hüsna hususundaki inanç bozukluğundan, doğmuştur. Bazı fırkalar bu isimler tatil ederler. Yani içini boşaltırlar. Allah Semidir ama nasıl bir Semidir demeyiz, bilmeyiz derler. Boşaltırlar içini. İsim vardır Allahu Teala Semiy'diymiş kendisi. on basıyır demiş. Allahu Teala kendisi için kullanmış bunu bu ismi. Onlar diyorlar ki bu bizim bildiğimiz sözlüklerde geçen, kendi aramızda kullandığımız manada olmaz, olamaz. O buna benzer o zaman Allah da mahluka benzemenmektedir. Sıfatlar da benzer O zaman bu o manada değildir. Şu manadadır. Deyip yuvarlarlar, içini boşaltırlar. Veya tahrif ederler. Değiştirirler. Veya bazıları da der ki Allah semiye demiştir. Semi'nin manası işitmektir. Allah da kulları gibi işitir. Der, benzetir, teşbih eder. Allah'ın işitmesi de kulun işitmesine esasına fark yoktur nitelik olarak der, benzetir. Bazıları da bunun keyfiyetine girer. işitir de şöyle işitir, böyle işitir der. Bilmediği halde akılıyorar. Güya kulun işitmesine, görmesine benzemesin diye uğraşır. Kendi menbaasından kaydırı baş Bize diyoruz ki, Ehli Sünnet ve Cemaat olarak bizim yani şu an ehli sünnetiz diyen bu taifenin diğer taifelerden en açık aşikar farkı bu. Biz sahabe tabi'in, tebe tabi'in gibi yani selef-i salihin gibi iman ederiz, itikat ederiz bu usta. Ne deriz? Allahu Teala kendisi için hangi isimleri ve sıfatları sabit kılmışsa, biz onların o olduğuna, o kelimenin olduğuna, o manada olduğuna inanırız. Bunu tahrif etmeyiz, anlamını bozmayız, tatil etmeyiz, işini boşaltmaz, geçersiz kılmayız, teşbih etmeyiz, mahluk'un kendine benzetmeyiz ve tekyif etmeyiz yani keyfiyetine nasılına girmeyiz. Allah şöyle işitiyor, şöyle işitmiyor demeyiz. Allah en iyi işiticidir. Hiçbir ses ona gizli kalmaz. Her sesi en güzel, en aşikar şekilde, en açık bir şekilde gizli söylense bile işitir, bilir, görücü ise görür, ilim sahibi, ilim sahibidir der, teferruatına girmeyiz. Burası önemli. Bir arkadaş iyi bir o, gerçekten bu bizim bir yaşımız, Evet. Bir Tahrif etmeden, yanına parantel içerisinde bozmadan. iki tatil etmeden. Karşılığı, işini boşaltmadan veya anlamsızlaştırmadan. Üç, teşbih etmeden, teşbihin yanına benzetmeden. Ve dört, tekyif etme Yanına, keyfiyetlendirmeden, nasımlığını araştırmadan. Hocam Allah razı olsun, gerçi bu şeyin üzerinde. Altına, altına. ehl sünnet vel cemaatin isim ve sıfatlardaki inanmış esasları. Aslında biz bu dersi ilk başladığımız zaman bu konuyu görmüştük. Evet. Ama üzerine çok zaman geçince demek unutuldu, tekrar etmedi fayda var. Adımız soyadımız gibi önemli. İyice bilmemiz lazımlar. Allah'ın sıfatlarını el açma hocam. Konumuz alakalı olduğu için esemiye es alacağız yine. Evet. Konuyu dağıtmak için. Evet, Allahu Teala'nın esemiya ismi var. Manası nedir arkadaşlar? İşitenden. İşiten, en iyi işiten, i̇şitenden. çok iyi işitenden, evet. Çok iyi işitenden kasıt, illa kulağı olması gerekmez. Kulaksız da olabilir. Ama neticede o sesi algılamak, kavramak, çözmek demek işitmek. Anne kanandaki çocuk, işte annesinin, babasının neyse, yakınlarının, kan bağı olanların sesini duyar derler. Onun biz sesi duyduğunu anlıyor muyuz, çözüyor muyuz? Yok, Biz çözemiyoruz. Bir ultrasona falan girerse doktor ultrason görüntüsü esnasındaki sese verdiği tepkiden çözüyor. Diyor ki tamam çocuk sesi işitiyor. Doğuyor çocuk. Odiometri mi diyorlar? Test var değil mi? Çocuk ses testine giriyor. Sese tepki verirse, yüzünü çevirirse veya onu rahatsız edici bir ses olursa bağırırsa ağlarsa mesela tamam bunda sorun yoktur. Ne semi işitir işitiyor. İşte semi bu. Semih'i semiyor. İşitme işitme organı olsun veya olmasın sesi algılayan, çözen onu kavrayan. Peki işitmeyen ney? Sağır. Seslenirsin ne yapar? Duymaz. Duymuyor ki, Allah a Allah a duymuyor. tepki verir mi? Vermez. Vermez. Duymuyor çünkü. O zaman dersin ki bu işitmiyor. Kıstasımız ney? Sesi algılayıp tepki vermesi işitici, algılamayıp tepki vermemesi işitmeyici. Allah-u Teala hakkındaki es-semiye işiten ismi bakın nerede geçiyor? Mücadele Suresi'nin birinci ayetten okuyor. Özellikle ayet okuyoruz ki nerede kullanılmış, hangi manada kullanılmış anlaşılsın diye. وَاللّٰهُ يَسْمَعُوا تَحَاوُرَكُمَا Bir kadın geliyor, mücadele Suresi'nin iniş ve isimlendirme sebebi bu olaydır. Bir kadın geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ayşe validemizin hücresindeyken kocasının ona şikayet ediyor. Bu geliyor bu hadis. Ayşe-i diyor ki bir kadın geldi kocasını Rasulullah şikayet etti. Ben bazı şeyleri anlayamadım diyor. Duyamadım diyor. Demek aynı ortamda değil demiş. Bazı şeyler duyamadım diyor ama her şeyi işiten Allah'a hamdolsun diyor. O işitti. Onun üzerine ayet indirdi diyor. Kadının şikayetini Allah işitti. Şikayette konulan hususu açacak bertaraf edecek şekilde ayet indirdi. O surede mücadele suresi. Onun ilk ayeti bakın. Vallahu Allah yesme'u işitir kuma Siz ikinizin arasındaki konuşmayı. İkinizin arasındaki konuşmayı Allah ne yapar? İşitir. i̇şitir. i̇şitir. Semi'a yesma işitir. Devamında inna Allah'ı semi'un nasir. Şüphesiz ki Allah simiyadır. Çok iyi işiticidir ve Çok Çok Görücü, iyi. Görücüdür. Gördük mü şimdi allah Teala Semiye yesme odan türeme, Semiye ismini nerede kullandı? Peygamber'e kocasının şikayetten kadının sözünü işittiğini beyan etti arkasından bu ismi kullandı. Demek ki Allah ne yapıyormuş Azze ve Sesi işitiyormuş, sesi. Tahrif etmeden dediğimiz bu. Allah işitme dediğimiz sesi algılama, çözme ve gereğini yapma hususunda girişim derim ona biz tahrif etmeden yani bu işitme işitmedir dedik bir. İkincisi tatil etmeden. Evet bu işitmedir de Allah'ın işitmesi kulların işitmesine benzemez. Bu şöyle işitmedir, böyle işitmedir deyip işini boşaltmadık, anlamsızlaştırmadık. Teşbih etmedik. Allah işitmiştir de kulların işitmesi gibi değildir. Mahlukun işitmesi gibi değildir Allahu Teala'nın işitmesi. Hangi açıdan mahlukun işitmesi işitme cihetinden yani sesi algılama cihetinden, duyma cihetinden anlam olarak aynıdır, içerik olarak farklıdır. İnsan kulağı ile işitir, Allah kulağı ile işitir diyemeyiz, bilmiyoruz. İnsan belli bir dozajın altındaki sesi işitemez, belli bir dozajın üstündekini de işitemez. Allah-u Teala için böyle bir sınır yok. En ufak bir sesi bile yerin yedik altında bulunan bir canlının veya göğün tepesindeki bir canlının konuşmasını da işitir. Onun için işitme mesafesi diye bir mesafe yoktur. Dolayısıyla onun işitmesi Allahu Teala'nın işitmesi, mahlukun işitmesi gibi değildir ve devamda sorunuz. pek nasıl iştir? Nasılını biz bilmeyiz. Allah işitir mi? İşitir. "İşittim." dedi mi? dedi. Dedi. Kullar Allahu Teala'ya el açıp dua ettiği zaman işitiyor mu? Evet Dualarımızı cevap verdiğine göre işitiyor, değil mi? O zaman Allah işitir. Nasıl işitir? Biz bilmeyiz. Bilmiyorum. Onu Allah bilir. Çünkü allah Teala'nın sıfatlarını gören, idrak eden, kavrayan ve bize anlatan hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Ona en yakın olabilecek meleklerden Cebrail aleyhisselam o bile sidretül münteha'ya çıkıyor Rasulullah s.a.v. ve miraca. Sidretül münteha demek en sondaki sedir ağacı demek. Sidre sedir ağacı. Münteha son nokta demek. Yani melekler için bir nokta, son nokta tespit etmiş Allah-u Teala. Oraya da bir sidir ağacı dikmiş, bu ağaçtan öteye geçemezsiniz demiş tabiri caizse. işte o nokta sidretül müntah'ı, en son noktadaki sidir ağacı. Buradan öteye geçersek biz yanarız diyor. Kim? Allah-u Teala ile mahlukatın başladığından beri vahiy alışverişi yapan melek Cebail Oradan daha öteye geçmiş, Rab Tebareke ve Teala'nın nurlu ve nurlu perdeyle örtülmüş karşısına huzuruna dikmiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. O nasıl çıktığını kendisi bile bilmiyor. Allah'ın huzuruna çıkışı hakkında hiçbir teferruat yok. Kavrayamamış, idrak edememiş. Zaten Allah bütün gözleri idrak eder. Hiçbir göz Allah'ı idrak edemez. Dolayısıyla biz Allah azze ve celle'nin Es-Semiya ismine, el ismine, diğer isimlerine ve diğer sıfatlarına şu dört madde çerçevesine inanırız iman az. Allah'ın azze ve celle'nin hangi ismi varsa, hangi sıfatı varsa bu dört madde çerçevesinde anlar, daha etmeyiz. Bu mana Allah'ın ve peygamberinin kullandığı manadadır. Başka manaya tarif etmeyiz. Bu mana kast edilen manadadır. Onun içini boşaltmayız. Anlamsızlaştırmayız. Mesela demişlerdir ki az önce söyledim. es Allah işitiricidir demek olmaz. İşittiricidir. Herhalde kastedilen budur demişlerdi. İşittiren mahlukun işitmesini sağlayan manasındadır demiş. Peki vallahu yesmeu bırakma. Siz ikinizin yani sana şikayette gelen kadınla senin ikinizin konuşmasına Allah yesmeu işitir. Demek işittirir manasında gelir mi? Biraz. O zaman tatil de demeyiz. İptal de demeyiz. Geçer saklamayız. Üçüncüsü mahlukun işitmesine benzemez. Çünkü leyse kemislihi şeyun onun benzeri hiçbir şey yoktur diyor allah Teala, kendisi için. Benzeri yoktur, benzemez. Direkt insanın bu soru geliyor. Tamam, tahrif etmedik, Doğru. tatip etmedik, Şu teşbih etmedik şey. ama nasıl? O son soru zaten bu. Bu soruda rafa kaldırıldı mı artık mevzu kapanır. Şeytanın kapısı kapanır, Hı. şeytanın kapı. Nasıldığını da biz bilmiyoruz, Allah'tan başka kimse bilmiyor. Allah'ın Peygamberi bu şekilde iman etti. Sahabe-i kiram bu şekilde iman etti. Tabi'in, tebeii tabi'in bu şekilde iman etti. Allah'ın azze ve celle'nin isim ve sıfatlarına. Ben de bu şekilde iman ederim. de bu şekilde, şekilde iman gerektiğine inanıyorum. Bakın İmam Taberi rahimahullah, Ehl-i Sünnet Cemaat'in içerisindeki birinci sıradaki müfessirdir. Birinci sırada. İmam Taberi İbn Cerir diye de geçer. Taberi diyor ki rahimehullah o işitendir, görendir ayetinin tefsirinde Allah yarattıklarının telaffuz ettikleri sözleri işitendir demektedir. Dedim ya, sahabe tabiin, tebe-i tabi itibaren Eylül Sünnet menheci metodu üzerinde olan bütün alimler bu şekilde anlamışlardır, inanmışlardır, kabul etmişlerdir. İmam Hatta bir Rahimullah es işiten anlamındadır. Mübalağa ismi taşır yani en iyi işten, en güzel, en katıksız işten manasına da gelmektedir. İster aşikar olsun, ister gizli olsun. İster dille telaffuz edilsin, ister başka türlü telaffuz edilsin. Telaffuz edilmedi. İfade edilme nasılsa onu Allah işitir der. İşiticidir. İşitmesinde bir sorun sıkıntı yok. Mutlak, kesintisiz, devamlı, hiçbir engel olmaksızın iştendir der. Dört maddeli içerikle düşündüğümüz zaman Allahu Teala'nın işitici, en güzel işitici ve hiçbir sözü kaçılmayacak derecede mükemmel bir işitici olduğu yani iyi anlaşıldı gerçekten büyük tercih. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önceki peygamberler veya salih kullar hakkında Allahu Teala onların Allahu Teala'ya dua ettiğini, niyaz ettiğini ve Allahu Teala'nın onların dualarını, nidalarını kabul ettiğini nasıl beyan ediyor? Bu konunun içeriğinde olmak üzere. Diyor ki Allahu Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet. Ve izâ seleke ibâdî annî Kullarım sana benim hakkında soru sorarlarsa fe inni gariib ki ben çok yakınım uci bu davate dâi da izâ ani, dua eden dua ettiği zaman ben ona icabet ederim karşılık verir. Dua eder kul ne yapar o da karşılık verir. Bunun birçok örneği var. Kur'an-ı Kerim'den devam edecekseniz de bir gün mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma hutbesindeyken minberde insanlara hutbe verirken Bedevin'in birisi çıkıyor, geliyor diyor ki ya Resulullah bizim başka büyük sorunumuz var dercesine. Kuraklık çok fazla. Hayvanlar kırılıyor, yer, toprak yarıldı. Bize yağmur, acil yağmur isteğimiz var, talebimiz var diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde açıyor ellerini. Hatta şu enesine gelen rivayete göre kollarının altındaki yeniden, elbisenin yeniden. Kollarının altı, kol altı beyazlığı gözüküyor. Şöyle açıyor ellerini. Allah'ım üzerimize yağmur yağdır diye dua ediyor. Yağmur yağdır. Minberde. Minberden inerken yağmur başlıyor. Enes radıyallahu anh diyor ki biz evlerimize evlerin çatılarından siper alarak kaçtık diyor yağmurun şiddetinde. Allah Resulü'nün duasını işitti mi? Evet, evet. Ama nereden biliyoruz işittiğini? İzabet etti sadece. İşitmeden icabet eder mi? İcafet demek cevap vermek. Demek. Duydu ki cevap vermek. Heh, duyacaksın ki cevap verebilesin. Bakın İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'la beraber Kabe'yi Adem Aleyhisselam döneminde yapılan ve izleri silinen Kabe'nin temelilerini izlerini buluyorlar. Onun üzerine inşa ediyorlar. Bu esna diyorlar ki Rabbena tekabbel minna Ey Rabbimizden kabul et inneke semi un Alim Muhakkak sen neysin şitensin bilen yani bizim duamızı İşitem. kabul et eşitici sensin bu Halilur Rahman İbrahim Aleyhisselam Elhamdulillahildi ve hebel el ki veri İsmaile ve İsha in rabbiyle semi dua diyor ki hamt bu httiiyalık halinde bana Efendim İsmail e ve İshakı bahşeden Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim dua iştendir. Lesemi o dua, dua iştendir. Yani ben Allah'a dua ettim, bana nesil vermesi için. O da benim duamı işitti ve ihtiyalı halindeyken bile bana iki çocuk verdi. Sairevaldimiz neydi? Hem koca karı hem de kısır. Kısır. Ama Allah Teala dilemi oluyor. Ne oldu? Çünkü Resulü ona dua etti. O duayı işitti ve icraat etti. Hakeza İmran'ın hanımı Meryem validemizin annesi Gâreti imratu imrâne rabbi inni nezertu leke mâhî betli muharrerran fetekabbel minni diye dua ediyor. Hamile kendisi. Karında çocuğu var. Kocası ve peygamber olduğu söylenen İmran vefat etmiş. Karındaki çocuğun erkek olacağını düşünerek İmran'ın hanımı Meryem validemizin annesi Karımdaki çocuğu allah Teala'ya sunuyor. Diyor ki, ey Allah'ım ben bu karımdaki çocuğu sana adıyorum. Mescidine adıyorum. Oraya hizmet etsin ve sana kulluk etsin diye. Muhakkak sen işiticisin ve bilicisin. Yani benim duamı işitiyorsun ve kastettiğimi, niyetimi biliyorsun diyor. Allahu Teala diyor ki, kendisi için bahsediyor. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ hasenin onun Rabbi onu güzel bir şekilde kabul etti, onun bu nezrini kabul etti ve embeteha nebaten hasenen ve onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Kimi Meryem dersin. Ha gene Allahu Teala şöyle buyuruyor bir ayette ve imma yenzagan şeytan nezgun, e şayet sana şeytanla bir dürtü, bir vesvese gelirse ne yap? Festa izbilla Allah'a istiğazet, Allah'a sığın, innehu semiun aliy. Çünkü o nedir? İşitendir, bilendir. Yani bu ne demek? Allah senin şeytan vesvese verdiği zaman o vesveseden Allah'a sığındığını işitir, sığındığını bilir ve ne yapar? Seni evet. koruma altına alır. Esemiyah neymiş? Esemiyah anlamını bozmaksızın. İçini boşaltmaksızın, kulların, mahlukun işitmesine benzetmeksizin ama nasırlığına, niceline, kafa yormaksızın işiticidir, işitendir. Sahabe, tabihin, tebe tabi, ondan sonra onların güzergahı üzerine, hani güzergahta giden bütün alimler bunu bu şekilde kabul etmişlerdir. İbn-i Rahimullah bakın bunu nasıl izah ediyor. Sözlerin gizli olanında, açık olanında işitmesi tüm sesleri kapsayan Yaratılmışların sesleri karışık ve karamaşık da olsa, aynı anda da konuşsalar, kimisi gizli, kimisi açıktan da konuşsa, hepsi açıktan, hepsi gizli de konuşsa, birinin isteğini diğerine karıştırmadan <gülüyor> ve atlamadan hepsini aynı anda ne yapar? Üçüncü Bunu şöyle ifade ediyor. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Konu başka aslında. Ama buraya da işaret ediyor. O yüzden ifade edeceğim bunu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş, ölmüş, gitmiş ve halihazırda var olan bütün insanlar bir sahrada toplansalar, öyle bir imkan olsa. Eller nasılsa Allah Teala dua etseler, isteseler hepsi ama istisnasız hepsi ne aklına geliyorsa istese Allah hepsini onlarsına yani verse Allah'ın mülkünden azalacak şey parmağın denize girip de denizden azalttığı kadardır. Bu hadisin vuruç sebebi Allahu Teala'nın mülkünün sonsuz, sınırsız olduğuna. Kullar hepsini karşılasa bile onun katından hiçbir şey eksilmeyeceğine işaret var. Da Başka bir işaret daha var. Hepsi el açacaklar, hepsini isteyecek. İnsan, cin, hepsi de eşit nasılar, istedikleri ne varsa akıllarına görese isteseler. Ev, araba, mülk, makam, mevki, altın, gümüş, her neyse, bağ, bahçe, hepsinin isteğini aynı anda dua etmelerine rağmen ne yapar allah Teala? Evet. Ayrı ayrı işitir, karıştırmaz. Falanca bir şey istedi de o isteği karıştırıp filancaye vermez allah Teala. Taleplene cevap verir. Hiçbir ses ona gizli kalmaz. İşte bu işitme, mahlukun işitmesine benzer mi Şöyle bir test yapayım diye düşündüm ders öncesi. Sonra abes-i iştigal gerek yok diye, çünkü aşikar biliniyor diye vazgeçtim. Diyecektim ki herkes kendisine üç tane konu seçsin. Birer cümlelik üç konu yüksek ses söylesin. 20-25 kişi var. Kaç konu çözülebilirdi sizce? Hiçbir ya da iki. En fazla iki veya üç. Evet. Daha fazla mümkün Olmaz. mü? Değil. allah Teala için böyle karıştırmak mümkün değil. Allah ne yapar? Karıştırmadan o anda bütün konuşmaları, bütün talepleri, bütün şikayetleri aynı anda işitir ve gereğini yapar. Rabb-i Teala. Aynı zamanda bu isteklerin çok olması, devamlı olması da onu yapmaz? Bıktırmaz. Evet. Çünkü Allah aciz değildir yani. Mahluktan bir şey istersin. Tamam der. Seni çok seviyordur. Bir şey daha o memnuniyette. Bir şey daha dördüncüye yavaş yavaş hoşnutsuzluk başlar. Beşinci sıradasına. Değil mi? Altıncı bir yerden sonra yeter. Der. allah Teala için böyle bir şey değil. Bütün talepler iştir ve Talepten bıkmayandır. Bıkmaz. İmam Sadi Rahimullah da diyor ki Allahu Teala ne kadar farklı dillerde olursa olsun ve ne kadar değişik hallerde olursa olsun tüm sesleri işiten semiyordur. Onun için gizli de aşikarda uzak olan yakın olanla farksızdır. Hepsini aynı oranda işitir. Şu uzaktaymış onun ses biraz kısık geldi. Şu gizli söylüyormuş onun sesi ne alamadık böyle bir şey mümkün değildir der. Allah Azze ve Celle için esmi ismine izah eder aşıklarken. Peki esmi isminin iman etmenin etkileri yani biz Allahu Teala'nın esmi ismine bu şekilde şu dört madde ışığında ve bu şartlarda iman edersek bunun üzerimizdeki vukul olması gereken etkisi nedir? Birincisi bu şekilde olduğuna iman edeceğiz. Tahrif etmeden, tatil etmeden, teşbih etmeden ve tekiif etmeden olduğuna iman edeceğiz. Hani semiy diyoruz ya mükemmel, tam en iyi işitici öyledir. Hiçbir sesi karıştırmaz, hiçbir ses ona ulaşmamazlık yapmaz, mümkün değil. Mukubması gereken ikinci etki, konuştuğumuz her şeyde Allahu Teala'nın Semih ismini değerlendirmek, değerlendirme dışı yapmamak, idrakinde olmak diyelim. Evet. Allah'ın Semih ismini idrakinde olmak, daima konuşurken bunu dikkate almak. Hmm. Niye? Çünkü her ses ona gidiyor. Her sesi işitiyor, her an işitiyor. Bakın bir başka olaya yönelik vuku bulan bir hadis-i şerif aktaracağım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının yanından geçiyor. Kadın oğlunu kaybetmiş. Bir anne için olabilecek en üst noktadaki musibet. Kadın dövülüyor, yırtınıyor, ağıt yakıyor, kaybetmiş kendini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona görmediği veya kadının kafasını kaldırmadığı bir ortamda sabretmesini telkin ediyor. O da onu başından kovuyor kim bulduğuna bakmadan. Bu benim başıma gelen senin başına geldi mi ki? Diyor. Git başından diyor. kovuyor Sesinden de çözemiyor. Neyse aleyhisselatü çekiyor gidiyor. O olaya şahit olan sahibi keram diyorlar ki şahit olanlar. Ya kadın ne yaptın sen? Bak tamam Allah seni bir musibette imtihan etmiş ama e, Allah'ın peygamberini incittin. Sana sabret diye terkinde bulunan uydu. Vah öyle mi diyor. Kendine geliyor silkiniyor Gidiyor peşinden kapısına dayanıyor. Ya Resulullah ben seni fark edemedim. Özür dilerim. Kusura bakma. Diyor. Özür beyan ediyor. Kırılmasın diye. O da diyor ki orada bizim için önemli bir, yani konuyla alakalı önemli bir ders. Sabır, musibetin ilk sadmesi anındadır. İlk anındadır. Yani musibet başına geldiği an senin o musibete verdiğin tepki ya sabrettiğinin veya sabredemediğinin işarettir demek istiyor. O ilk musibet anındaki tepkindir önemli olan. O anda kendine sahip olacaksın demeye getiriyor. Kadın için belki bu olay geçti ama bundan sonraki musibetler için ve onun şahsında ümmeti Muhammed için önemli bir ders bu. Şimdi bunu niye anlattık? Bunu musibetle çok ağır imtihanlarla imtihan olabiliriz. Allahu Teala bize kaldıramayacağımızı yüklemez. Kaldırabileceğimiz bir yüktür. O yüzden vermiştir. Ama önemli olan ne? O an bunun idrakinde olup Allah'ın hoşuna gitmeyecek sözler kullanmaktan sakınmak, çekinmek. Onun hoşuna gitmeyecek ne varsa ondan uzak durmak, söylememek. Nitekim bunu en iyi yaşayan gene kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç tane çocuğu vefat etmiş kendinden? Onların en sonuncusu, en son vefat etmişlerine İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam kucağına alıyor. Hakiza kızı Zeynep'in kızı yani birçok çocuğun, torunda bunu görüyoruz. Evet. Çocuğun can çekişmesi esnasında üzülüyor. İbrahim'i daha fazla oluyor bu. İbrahim Aleyhisselam'ı kucağına alıyor. Can çocuk. can çıktı çıkacak. Gözyaşı döküyor. Sahabe Ekrem diyor ki, ya bu nedir?" O öyle bir anlamış ki, "Ölene ağlamayacaksın da." Öyle anlamış o zamanki ikazları. Bu nedir Yani sen insanlara hesaplıyorsun, kendini yapıyorsun dercesine. Bu bu merhamet göz yaşıdır şefkat yaşıdır Ama biz Allah'a gazaplandıracak bir söz söylemeyiz diyor. Ey İbrahim senin aramızdan ayrılışından biz üzgünüz ama Rahman'ı kızdıracak bir söz söylemeyiz. Yani bu başıma nereden geldi? Biraz daha Erken değil mi senin için? Genç yaşta gittin filan benzer şeyler. Saçma sapan şeyler söylemeyiz diyor. Allah Azze ve Celle bizleri de musibet anında, musibetin anında sabreden kullarından kılsın. Allah. Azze ve Celle. Yani konuştuğumuz şeylere Gıybet, iftira, yalan, yalan şahitlik, boş yere yemin, yalan yere yemin ve benzeri Rahman'ın hoşuna gitmeyecek her söz bize yazılmakta. Bakın bunu ifade eder tarzda bir ayet var. Diyor ki, mücadele suresinde Allahu Teala, göklerde ve yerde olanlar Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde, dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde, altıncısı mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha şok olsunlar ve nerede bulunursa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. En vurucu cümle bu. Kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi nedir? bilendir. Demek ki konuştuğumuz şeylere dikkat edeceğiz. Konuşmalarımıza dikkat edeceğiz. Konuşmalarımız bizim için kaydedilmek. Muhavaz edilmekte. Gene bu sözün konuşmanın içeriğini güzel yapmak, Müslüman gibi konuşmak gerektiğini ifade edecek tarzda bir hadis-i şerif var. Allah sallallahu aleyhi ve sellem uzun bir hadisse, Muaz bin Cebe'de nasihatler de Muaz bin Cebe sahabenin önde gelen ili vehninden birisi. Çok değerli bir insan. O Muaz bin Cebe'le radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni cennete götürecek bir amel söylediği zaman dilini tut diyor. Ya Resulullah konuştuklarımızdan hesaba çekilecek miyiz diyor. Muaz bin Cebel gibi bir ilim deryası söylüyorum. Şu konuştuklarımızdan biz hesaba çekilecek miyiz? Diyor ki ey Muaz, anan seni kaybetsin. Bak. Hel yakubun nasefin nari ala vucuhihim ev min ahririhim illa hasadet elsenetihim diyor. Kişi cehenneme yüz üstü veya burnu üstü atan şey diliyle hasad ettiklerinden başkası mıdır ki kadar önemli bir şey. Allah. Sırf bundan dolayı bazı insanlar geçmişte inin gereğini yerine getirme sevdasına insanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Taş buluyorlar bir tane taş çakıl taşı dilin altına koyuyor dilin altına bu olduğu sürece hep hatırlayacak onu o maksatla koymuş bu dille iyi şey konuş kötü şey konuşma iyi hatırlatsın diye çakıl taşı koyuyor çakıl taşı cehenneme yüzüstü atan şey şu diliyle hasad ettiği şeyler yani ne hasad ettin ne biçtin ne konuştun o seni oraya attı. O yüzden cehenneme yüzüstü gidenlerden olmamak için şu dilimize sahip olacağız. Evet, ikinci etkisi buydu. Konuştuklarımıza dikkat etmek. Konuşmalarımız esnasında Allahu Teala'nın Essemi'l isminin efendim idrakının olmak farkında olmak. Üçüncüsü Allahu Teala Semi e ise her türlü sesi iyi işitiyorsa her nidayı, seslenmeyi, duayı o zaman biz dünya ve ahiret ihtiyaçlarımızın tamamını sadece ondan isteyeceğiz. Çünkü o işitici. Hatta ve hatta öyle bir güzel özelliği daha var ki subhanallah ve bir hamdi, Kullar bazen meramını, isteğini, talebini iyi dile getiremezler. Herkes hatip olmaz. Değil mi? Bazıları hatip olur, çok güzel ifade eder kendisini meramını, isteğini, talebini çok güzel dile getirir. Bazen de vardır ki peltek konuşur. İki lafı bir araya getirip de ya şunu istiyorum diyemez. Eksik bir şeydi, kötü bir şey mi? Allah böyle evet, takdir etti. Allah'ın peygamberi Musa Aleyhisselam beş büyük rasulden birisi Firavun Aleyhisselam'ın karşısına çıktığı zaman onu nereden yakalıyor? Açığını. Şuna bakın ne diyor. Daha neredeyse bir şey konuşamıyor bile diyor. Meramını ifade edemiyor diyor Musa Aleyhisselam şimdi. Yani Allah'ın peygamberinde varmış bu hasret. Kusur mudur? Değildir. Kusur değildir. Allah böyle takdir etmiyor. Bazılar ifade edemezler bunu. Kalbinden geçirdiğini Allahu Teala bildiği için o meramını ifade edemese de Allah kalpteki konuşmayı bildir onun gereğini. Mana olsun. Hani bazıları sorar, ne diye dua edelim? Yardım talebi bana bir cümle söyle, iki cümle söyle de ben isteğimi tam olarak Allah-u Teala arz edeyim, bu cümleler arz edeyim talebidir. Bilmiyorum tam kendimi ifade edemiyorum, talebimi dile getiremiyorum. Sen getiremezsen Allah zaten bunu biliyor. Ne istediğin o biliyor, dile getiremezsen. Böyle bir işteci Allah-u Teala. Elhamdülillah. Dördüncü bir etkisi de kardeşler Allah-u Teala madem iyi ve kötü her sözü her sesi işitiyorsa o zaman bize kafirlerden, münafıklardan, dinsizlerden, zalimlerden, cahillerden gelebilecek her türlü sesi de işitiyor mu? Evet. O seslerin gereğini zaten katına muhavaz ediyor mu? Evet, evet. Dilerse onlardan intikam alır mı? Aferin. Almasa bile ahirette bunun hesabını sorar mı? Sorur. Onun hakkını bana verir mi? Benim hakkımı ondan alır mı? Evet. O zaman bunu bilirsek ne yapar bize? Sabır. Onlara karşı tahammül gücü ver. Bakın Zuhruf Suresi'nde bir ayet diyor ki Allahu Teala yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Duymuyor muyuz sanki onların konuşmalarını? Hayır öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadır. Nerede bu elçiler? Sağlı soldu. İyi ve kötü tüm kullarda var mı bu yazıcılar? Biz görmüyoruz tabi. Ama var. <gülüyor> Gözümüzde görmüş gibi de inanıyoruz. Çünkü var oldu, beyan ediliyor. Hakeza Taha Suresinde görmüştük tefsir derslerinde. 46. ayet diyor ki Allahü Teala Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam'a hitaben. Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve gör. Musa Aleyhisselam diyor ki Ey Allah'ım. Beni öldürmezsen korkuyorsun Çünkü benim böyle bir günahım var, suçum var. Onların nezdinde korkmayın. Diyor. Ben sizinle beraberim. İşitirim. Yani onlar ne konuşuyorlar? Diye. Ve hepsini gör. Dolayısıyla korkacak bir şey yok. Allah görüyor çünkü. Allah azze ve celle bu zalimlere, kafirlere mühlet vermektedir. Süre tanımaktadır. Ama ihmal etmemektedir. Geçiştirmemektedir. Görmezden gelmemektedir. Sadece mühlet vermektedir. Niye? Ahirette hiçbir karşılıkları olmasın diye, günahları artsın diye mühlet vermek. Tahammül edilemez, katlanamaz hale geldiği zaman nasıl Firavunluk getirip eliyle o denizin dibine sokup boğduysa onlar da zamanla boğmuştur boğacaktır. Bundan sonra da konunun işimiz yok. La ve lekum